Önceki haftalarda gerek bu kavramların üzerinde durmuş, gerek Maide suresinin 35. ayetini, gerek delil olarak gösterdikleri Nisa suresi 64. ayetini ve bu ayetlerin dışında delil kabul ettikleri Amar radıyallahu anh'ın Abbas radıyallahu anh'le tevessülü, yine bir amanın hadisi yani bir amanın gelip Allah Resulü ve Vesselam'den e, onun kabrinden gözlerinin e, bir amanın Allah Resulü ve Vesselam'a gelip gözleri için dua etmesini istemesi Aleyhisselatü ve Vesselam'ın o kişiye e, abdest almasını ve nasıl dua etmesi gerektiğini ona öğretmesini öğretmesi yine Fatıma binti Esed e, radiyallahu vefatı vefatıyla ilgili ve burada sözde Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam'ın yapmış olduğu e, nebinin ve benden önceki nebilerin hürmetine gibi münker olan e, bir eseri burada paylaşmış ve yine son olarak Melik Eddar kıssasını Melik Eddar kıssasını paylaşmıştık. Bugün de bugün de Adem aleyhisselamın tevessülü olarak bilinen ve bu şekliyle bizlere nakledilen yani bu isimle e, özellikle bidatçılar arasında yer bulmuş olan eseri inceleyeceğiz. O da Adem Aleyhisselam e, ağaçtan yediği zaman yani e, hata e, ettiğinde günah günaha düştüğünde masiyeti işlediğinde o ağacın meyvesinden yiyerek şu şekilde dua etmişti. Ya Rabbi Muhammed hakkı için senden af diliyorum. Yani e, Adem aleyhisselam tam metniyle yani hatırladığım kadarıyla diyor diyorlar ki onlar şöyle naklediyorlar bu haberi tabi biz bunun etrafında döneceğiz bugün. Diyorlar ki Adem aleyhisselam o ağacın meyvesinden yedi ve e, biliyorsunuz avret yerleri göründü. Hemen dedi ki ya Rabbi Muhammed hakkı için senden af diliyorum. Aleyhisselatü vesselam. Halbuki Adem aleyhisselam ilk insandır. Allah azze ve celle ona dedi ki sen Muhammed'i nereden biliyorsun? O da dedi ki Ya Rabbi sen bana ruhundan üflediğin zaman ben gözlerimi açtığımda cennetin kapısında La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah yazıldığını gördüm isminin yanında ismini zikrettiğin kişi e, çok kıymetli olsa gerek bu düşünceyle böyle dua ettim diye bu haber nakledilir. Tabi bu, bu, şimdi bu haberin biz bizim için önemli olan sıhhat sıhhatidir. Yani e, kendisiyle ilgili tesvik olan raviler tarafından yani silka raviler tarafından rivayet edilip edilmediğidir. Biz buna cevap vereceğiz. Önemli olan Adem aleyhisselam ya Rabbi, Muhammed hakkı için senden af diliyorum dedi mi, demedi mi? Buna inşallah bakacağız. Birincisi, ilk vereceğimiz cevap, Hadis, şiddetli bir şekilde zayıf, münker ve hatta ilim ehlinden bazılarının söylediği gibi, batıl ve uydurmadır. Hadis, şiddetli bir şekilde zayıf, münker ve hatta ilim ehlinden bazılarının söylediği gibi batıldır ve uydurmadır. Zaten demin örneklerini de verdiğim bu zat ile tevessüle inananların getirdiği deliller gerçekten daha önce de ifade ettik aynı e, örümceğin ağı misalidir. Yani oldukça zayıftır getirdikleri deliller. Bu da bunlardan bir tanesidir. Ben bahsediyorum bunu araştırırken yani bu hadisin tam metnini araştırırken hemen hemen bütün e, bidat ehlinin buna sarıldıklarını, bunu kendilerine delil edindiklerini görürsünüz. Mesela şu an elimde e, irşat silsilesi diye isimlendirilmiş, Hıdır Yeşil Yurt isminde birinin güncel meseleler diye hazırladığı bir risale var. Aynı bu risale de tevesül, teberrük ve bidat konularını işliyor. Kitabı alıp incelediğinizde kesinlikle e, hadisin sıhhatiyle ilgilenmemiş yani bu haberin sıhhatiyle ilgilenmemiş. Aksine efendim falan kişi bunu delil almış falan kişi bunu delil almış diyerek e, zat ile tevessüle çağırdıklarını görürsünüz. Ancak bizim hadisle ilgili söyleyeceğimiz ilk söz şiddetli bir şekilde zayıf oldu, münker ve hatta ilim ehlinden bazılarının söylediği gibi batıl ve uydurma. Allah'ın dininde böylesi bir rivayete itimat etmek, onu hüccet kabul edip üzerine ahkam bina etmek, asla caiz ve helal değildir. Hadis'in merfu bütün rivayetlerinin üzerine dayandığı yegane isim, Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'dir. Bu kişi, ilim ehlinin ittifakı ile zayıftır. Onu Ali İbnül Medini, Ebu Hatim Errazi, Ebu Zura er Razi, Ahmet bin Hanbel, Yahya İbn Ma'in, Buhari, Nesai, Ebu Davud, Darakutni, İbni Huzeyme, Cevzecani, Saci ve İbni Sa'd zayıf görmüşlerdir. Tahavih, onun hakkında hadisi, hadis ilmi ehlince zayıflığın son noktasındadır. Kimle ilgili söylüyor bunu Tahavih? Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem tarafından. Çünkü bu hadisin Merfu olan bütün rivayetlerinin rivayetlerinin üzerinde toplandığı isim Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'dir. Az önce ifade ettiğim e, ilim ehlimiz onunla ilgili zayıf demiş, tahavi ise onun hakkında hadis ilmi ehlince zayıflığın son noktasındadır demiştir. İbn Cevzi zayıf olduğunda icma var demektedir. Onunla ilgili İbn Cevzi, onunla ilgili zayıf olduğunda icma vardır demiştir. Hadisi rivayet eden hakim, onun kendilerinden rivayet alınmayacağını ve kendileriyle ihtiyaç edilmeyeceğini belirttiği zayıflar arasında zikretmekte babasından uydurma hadisler rivayet ettiğini yani kendi babasından uydurma hadisler rivayet ettiğini bu ilmin ehlinden dikkat edenler için bunun sorumlusunun o olduğunu açık olduğunu ifade etmektedir. Hadisi rivayet eden diğer bir isim olan Beyhaki de hadisi aktardıktan sonra Abdurrahman bin Zeyd bin Es'menin teferrud ettiğini ve zayıf olduğunu belirtmektedir. Yani hadisi rivayet edenlerden bir tanesi de Haki'dir. Bu hadisi söz konusu hadisi zikrettikten sonra Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'le ilgili diyor ki teferrut etmiştir ve zayıftır demiştir. Delali Ünlü ve isimli eserinde. Onun zayıf olduğunu Vehebi İbni Hacer İbni ee, Abdülhadi ve Zürkani, Zürkani de söylemekte, subki bile zayıflığı iddia edilen hadde ulaşmaz diyerek asıl itibariyle zayıf olduğunu kabul etmektedir. Bu hadiste zayıf olduğunda, hatta büyük çoğunluk tarafından şiddetli zayıf olduğunda ittifak edilen Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'in rivayetidir. Bu hadis, Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'in rivayetidir. Kimdir bu? Az önce ilim ehlinin zayıf dediği, hatta şiddetli zayıf dediği kimsedir. Tek başına bu rivayetin zayıf sayılmasına yeteceği halde, tek başına rivayetin zayıf sayılmasına yeteceği halde, bir de o bu rivayette teferrudetmiş, etmiş, yani tek başına, kalmıştır. Zayıflığı ondan daha hafif olanların teferrüd ettiği rivayetler bile münker sayılmaktayken hadisi, hadis ilmi ehlince zayıflığın son noktasında olan Ravi'nin bu rivayetinin münker oluşu, şüphesiz Zehebi ve İbni Teymiye'nin cezmettiği İbni Abdülhadi'nin de teyit ettiği gibi uydurma oluşu da çok kuvvetlidir. Ayrıca i̇snad Abdullah bin Müslim El Fihri adında Şaibeli başka bir ravi daha vardır. veheb Hakime yaptığı takipte bilakis hadis uydurmadır. Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem vahiydir. Abdullah bin Müslim El Fihri ise bilmiyorum kimdir bu diyerek onun meçhul olduğuna işaret etmektedir. Nizanda ise Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'den içinde ey Adem eğer Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım cümlesi geçen batıl bir haber nakledilmektedir diyerek bu hadise işaret etmektedir. Mizanda ise Abdurrahman Bin Zeyd Bin Eslem'den içinde yani aynı isim dikkat ediniz yine aynı isim Abdurrahman Bin Zeyd Bin Eslem'den Ey Adem eğer Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım cümlesi geçen batıl bir haber nakledilmekte Mizanda diyerek e, bu hadise işaret etmekte. İbn Hacer Zebil'in bu sözünü aktardıktan sonra bunun yani Abdullah bin Muslim el-Fihri'nin kendisinden önce zikredilenle aynı kişi olmasını uzak görmüyorum demektedir. İbn Hacer bununla Abdullah bin Müslim el-Fihri'nin tercümesinden bir önceki tercüme olan Abdullah bin Müsellem bir Ruşeydi kastetmektedir. Onun hakkında ise Vehebi şöyle demekte. İbn Hibban onun hadis uydurmakla itham edilen birisi olduğunu Leys, Malik ve İbn Lehia üzerine hadis uydurduğunu onun hadisini yazmanın helal olmayacağını zikretmektedir. Dikkat ediniz. Yani hadis diye e, bahsedilen kişi yani hadisin e, ravilerinden bir tanesi ve o kişinin kimliğiyle ilgili ilim ehlimizin ne söylemekte olduklarını ve yine İmam Zehbinin özellikle şu sözü diyor ki e, İbn Hibban'a dayandırarak diyor ki İbn Hibban onun hadis uydurmakla itham edilen birisi olduğunu, Leis Malik ve İbn Lehia üzerine hadis uydurduğunu, onun hadisini yazmanın helal olmayacağını zikretmektedir yani Zehebi'nin meçhul olduğuna işaret ettiği Abdullah bin Muslim El Fihri'nin hadis uydurmakla ittiham edilen Abdullah bin Müsellem'le aslında aynı kişi olması İbni Hacer'e göre uzak bir ihtimal değildir. Yani muhtemeldir ki işte bu e, zikrettiğimiz bu iki isim aynı kişi, kişi olma ihtimali vardır. Beyhaki Zehabi, İbn Ta'imiyah, İbn Abdülhadi, İbn Kesir Heysemi, Suyuti Zürqani, Hafaci ve Ali Yülkari bu hadisin isnadının zayıf olduğunda hem fikirdirler. Tabi saydığım bu, bu e, isimler, e, mesela Beyhaki, Delâ İlûl Nübüvâde, Zehabî'nin Hakimin Musadrekinde, İbn Taymiyenin Radd e, al-Bakri'de, yine İbn Abdil Hadi'nin Sarım munkide İbn Kesin el-Bidaya ve Nihayesinde, Heysem'inin Mecmua Zevaidinde bunlar geçmektedir. Bütün saydığım bu isimler, bu hadisin isnadının zayıf olduğunda hem fikirdirler. Bu hadisin zayıf olduğunda hem fikirdirler. İkincisi, ikincisi, yani bu hadisin e, ismi geçen kişinin zayıf olduğunu haber verdikten sonra Abdullah bin Musallam e, yani Abdullah bin Muslim El Fihri ve, veyahut iki isim yani birbirine benzer özellikle Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem denilen bu kişi hem teferrut etmiş yani tek kalmış hem de zayıf birisi olduğunu söyledikten sonra ikinci olarak Hoşafçı'nın yanlış, yalan, telbis ve iftiralarla dolu tahriç ve değerlendirmelerine bakalım. Biliyorsunuz Oran Kurugüllü hoca'nın Ali Hoşafçı'ya verdiği bir reddiye var. Biz Ali Hoşafçı'nın e, Selefiler ve Tasavvufçuların görüş, Görüşleri isimli kitabının etrafında dönüyoruz. İşte bu Hoşafçı diyor ki, kendi kitabının 193. sayfasında diyor ki bu hadis için Zehebi bana göre isnadı zayıftır. Ravilerden Abdurrahman zayıftır. Abdullah bin Eslem El, -El Fihari ise bunun kim olduğunu bilmiyorum. Haberin uydurma olduğunu söylemiştir. Zehbi bana göre isnadı zayıftır demiş. Demekte de bunu bunlar Hoşafçı'nın kitabına aldığı sözler. Oysa Zehbi'nin kullandığı iki ayrı ibare uydurmadır ve batıl bir haber şeklindedir. Dikkat ediniz. Yani Zehebi'ye isnat ettiği Zehebi'nin onunla ilgili zayıftır, o birini kimi olduğunu bilmiyorum demesini aslında asıl itibariyle iki ayrı, yer, iki ayrı yerde demiştir ki İmam-ı Zehebi uydurmadır, bir diğer yerde batıl bir haber şeklinde söylemiştir. Hoşafçı ya zayıf ile uydurma arasındaki farkı bilmemekte ya da okuyucuyu kandırmaya çalışmaktadır. Ravilerden Abdurrahman zayıftır demiş. Vehebi'nin onun hakkında kullandığı ibare vahidir. Bu tabirin mücerret zayıflığın altında bir mertebe olduğu ehlince ve talebelerince malumdur. Vehebi onunla ilgili, Abdurrahmanla ilgili demin ismi geçen zayıf değil, aksine vahi olduğunu vahiy olduğunu söylemiş hakimin müstedrekinde bu şekilde ondan nakil yapılıyor bu tabir ise mücerret zayıflığın altında yani zayıflığın da altında bir mertebe olduğu bu ilmi bilen herkes tarafından malumdur hoşafçının Abdullah bin Eslem el Fihri dediği kişi ise Abdullah bin Müslim'dir Eslem ise hoşafçının aklında galiba Abdurrahman'ın dedesinden kalmıştır. Abdullah bin Müslim'in nisbetini birkaç sayfa içinde dört kere fiheri, üç kere fehri, bir kere de fihri olarak zapt eden hoşafçının bu hali aslında konuya ne kadar uzak olduğunun örneklerinden biridir. Yani hoşafçı tanıtmaya çalıştığı Abdullah bin Essem el-Fihari kendi kitabında ismini birkaç yerde değişik değişik kaleme almıştır. Örnekle örneklerini verdik. Mesela dört kere Fihari demiş, üç kere Fehri demiş, bir kere de Fihri diyerek o kişiyi e, tanımlamaya çalışmış. Onun bu hali bu konuya ne kadar yakın olduğunu göstermektedir. Zehebi bunun kim olduğunu tanımıyorum derken dikkatle tercüme edilmediği için pek anlaşılmasa da aslında bu ifadeyle onun meçhul olduğuna işaret etmektedir. Zehebinin ibaresinin tam karşılığı tanımıyorum kimdir bu şeklinde olur ki malum siyer, tarih, mizan, tezkira ve daha nice muhteşem eserin müellifiz Zehebinin tanımıyorum demesiyle, örneğin, hoşafçı gibi birinin tanımıyorum demesi arasında fark vardır. Birincisi, onun meçhul olduğunu, ikincisi ise bunun cahil olduğunu ifade eder. Birincisi, onun meçhul olduğunu, ikincisi ise bunun cahil olduğunu ifade eder. Sayfa 194 ve 200'de diyor ki, hoşafçı, Zehebi'nin Şeyhul İslam dediği şeyhlerinden biri olan Subki, bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Ve bir muhaddis ve müştehit olan Subki'nin sahihtir demesi, ona Şeyhul İslam diyen talebesi Zehebi'nin uydurmadır demesinden daha mı zayıftır? Bir de böyle soru edatıyla bu ifadeyi kullanmış, buraya dikkat etmek gerekiyor. Diyor ki, diyor ki e, kitabında Zehebi'nin Şeyhul İslam dediği şeyhlerinden biri olan Subki bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Kim söylemiş sahih olduğunu? Subki söylemiş. Ve bir muhaddisle müştehit olan Subki'nin sahihtir demesi ona Şeyhul İslam diyen talebesi Zehebi'nin uydurmadır demesinden daha mı zayıftır. Yani diyor ki bir bunun zayıf olduğunu söylemiş olabilir. Onun imam kabul ettiği onun imam kabul ettiği e, muhaddis ve müştehid olan Subki e, bunun sahil olduğunu söylemiştir. Böylesi bir haber e, onun uydurmadır demesinden daha mı zayıftır demektedir. Zehebinin Şeyhul İslam dediği şeyhlerinden bir diğeri olan İbni de bu hadisin uydurma olduğunu söylemiştir yani biz de cevap veriyoruz diyoruz ki zebinin Madem Eğer bu bir ölçü ise yani e, subti imamdır efendime söyleyeyim şeyhul İslam diyorsa yani Zehebi'ye göre e, o şeyhul İslam ise o zaman İbni temiye de İbni temiye de Şeyhul İslamlardan biridir. O da bunun uydurma olduğunu söylemiştir. Ayrıca bir muhaddis ve müştehid olan Subki bu hadise sahihtir derken bunu iştihadıyla değil kendi ifade ettiği gibi hakime itimat ederek yani onu taklit ederek yapmıştır. Subki Şife Ussikam bunu söylemiş. Yani İmam Subki bunun sahih olduğunu söylerken kendi ulaştığı bilgiyle, kendi iştihadıyla değil hakime itimad ederek yani ona dayandırarak onun sahih olduğunu söylemiştir. Hoşafçı, Şeyhul İslam Muhaddis ve Müştehid gibi sıfatlarla Göz boyamaya çalışırken Bunu neden söylemiyor? Yani Hoşafçı e, Subki ile ilgili, Subki ile ilgili diyor ki Mesela Şeyhul İslam'dır, Muhaddis'dir Bunu söylerken Niçin onun Aslında Subki'nin Hakimden nakil yaptığını Hakime dayanarak bunu söylediğini, oradan alıntı yaptığını söylememekte ve bunu yaparken de bir takım şeyhül İslam muhaddis sözüyle insanların gözünü boyamaya çalışmaktadır. Ve sayfa 194'te diyor ki: Taberani, Behaki, Ebu Nuaym taslani sahih bir isnat ile. Taberani, Behaki Abu Nuayn, Kastalani, e, Kastalani sahih bir isnad ile. Tabarani'nin evsattaki isnadında halini beyan ettiğimiz Abdurrahman bin Zeyd bin Estem ile beraber başka mezhuller de vardır. Yani az önce ifade ettiğimiz, e, Tabarani'nin evsattaki isnadında halini beyan ettiğimiz, zayıf olduğunu söylediğimiz, Abdurrahman bin Zeyd bin Esrem'le beraber başka meçhuller de vardır. Heysemi, isnatta tanımadığım kimseler var diyerek buna işaret etmektedir. Subhanallah. Gerçekten, ee, yani aldatmak bu olsa gerek, yani buralardan sahip bir isnatla deyip de, onların bu ayrıntılarını, efendim, bazı sözlerini yani işlerine gelmeyen yönünü görmezden gelmeleri nasıl bir şey olsa gerek. Orada Heysem'i de efendim sayıyor e, ve bunların içerisinde bunu söylerken Heysemi'nin isnatta tanımadığım kimseler var diyerek bu, e, buna işaret ettiği halde maalesef bu haberin etrafında dönenler hiçbir şekilde bunları görmezden gelmekteler. hoşafçı bunu 279 nolu dip nokta el esvad, o öyle yazmış. Heysemi, mecmur zevaitte senedinde tanımadığım meçhul bir ravi var dedi şeklinde aktarmaktadır. Yani az önce isnatta tanımadığım kimseler var sözünü, Heysemi'nin isnatta tanımadığım kimseler var sözünü kendisi e, şu şekliyle, e, dipnot şeklinde almış hatta bunu hoşafçı. Demiş ki Heysemi mecmu-ezzevaitte senedinde tanımadığım meçhul bir ravi var. Bir ravi var şeklinde aktarmaktadır. Halbuki Heysemi'nin sözü tanımadığım kimseler var. Yani bu çoğul kullanmış kendisi ise bir ravi var şeklinde Heysemi'ye dayandırmaktadır. Yani Heysemin'in isnatta tanımadığın kimseler ifadesini senedinde tanımadığın bir razi olarak nakletmektedir. Her halükarda isnadı malum Abdurrahman bin Zeyd bin Ersem'le beraber meşhullerle dolu olan Taberani'nin rivayeti Hoşafçı'ya göre sahih bir isnat ile dikkat ediniz her halükarda isnadı malum Kimdir bu malum? Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem. Bununla beraber meçhullerle dolu olan Teberani'nin rivayeti Hoşafçı'ya göre sahih bir isnad ile sahih bir isnad ile <gülüyor> Beyhakı'ya gelince onun üzerine 280 numarasını koyup bizi aynı nolu bizi aynı nolu dipnota ihale eden Hoşafçı daha sonra Behaki'nin sözünü okuyucunun görmesini istememiş olacak ki aşağıya 280 nolu bir dipnot koymamış dipnotlarda 279'dan sonra 281 gelmekte. Dikkat ediniz. Behakî'ye gelince onun üzerine 280 numarasını koyup 280 numarasını koyup bizi aynı nolu dipnota ihale eden Hoşafçı daha sonra Behakî'nin sözünü okuyucunun görmesini istememiş olacak ki aşağıya 280 nolu bir dipnot koymamış. Dipnotlarda ne yapmış? 279'dan direkt 281'e geçmiş. Yani 280'i örtmüş. Niye? Çünkü e, Beyhaki'nin sözünü okuyucunun görmesini istememiş. Beyhaki'nin de hadisi aktardıktan sonraki ifadesi şöyledir. Beyhaki'nin, Hadisi aktardıktan sonraki ifadesi şöyledir. Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem teferrudetmiştir etmiştir ve o zayıftır. İşte bunu, bu ifadeyi hoşafçının dipnotuna koyması gerekirken 279'dan 281'e atlıyor, bu dipnotu koymuyor. Ama ne yapıyor? Beyhaki'ye dayandırıyor ve diyor ki, Sahi bir isnad ile. Allah-u Ekber bu nasıl bir iftiradır? Bu nasıl bir iftiradır? Ancak Beyhaki e, hadisi aktardıktan sonra ne diyor? Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem teferud etmiş ve o zayıftır. Delal-i ve isimli Delal-i ve isimli eserinde bunu ifade etmiştir. Beyhaki rahimahullah. Beyhaki'nin zayıf olduğuna açıkça işaret ettiği isnadı hoşafçıya göre, hem de bir sonraki sayfada kendisi de Beyhaki hadisin isnadını zayıf kabul etmiştir dediği halde sahih bir isnad ile demektedir. Dikkat ediniz, Beyhaki'nin <gülüyor> beyhaki hadisin isnadının zayıf olduğunu kabul etmiştir diyor ondan sonra sahip bir isnad ile deyip Beyhaki'ye işaret etmektedir. Bu nasıl bir çelişkidir? Kastallani ise müsnid bile değil, nakildir. Hadisi zikrettikten sonra arkasından Beyhaki'nin deminki sözünü aktarmıştır. Bunu şerh eden Zülkani onun muradını doğru anlayarak şöyle demektedir. Abdurrahman teferrüt etmiştir yani tek kalmış yani başkası ona mutabaat etmemiştir bu hadis ravisinin zayıf olmasıyla beraber bir de gariptir demiştir Kastallani yani ortada isnat da sahat da olmadığı halde hoşafçıya göre sahih bir isnad ile öyle mi? Sayfa 194 ve devamında diyor ki hoşafçı, Suyuti hadisin bazı tarihlerinin zayıf olduğunu söylediyse de hadisin aslının bazı şahit ve ve sahihli gayrihi olduğu kanaatine varmıştır. Dikkat ediniz. Yani öyle bir zorlama yapıyor ki ille de <gülüyor> hadisi tasih edecek, yani sahih olduğunu ille ortaya koyacak kendince bu kadar delile rağmen, bu kadar Efendime söyleyeyim onunla ilgili garip denmesi, münker denmesi, zayıf denmesi, şiddetli zayıf denmesi ve benzeri. Buna rağmen sayfa 194 ve devamında diyor ki Suyuti hadisin bazı tarihlerinin zayıf olduğunu söylediyse de hadisin aslının hadisin aslının bazı şahit ve mulerle sahihli gayri olduğu kanatine varmıştır. Suyuti'nin üzerine koyduğu 281 rakamıyla aynı no'lu dipnotta şöyle demektedir. el hesâ kubra sahihtir dedi. Bu düfedüz bir yalan Suyuti'ye atılmış bir iftiradır. Bu düfedüz bir yalan Suyuti'ye atılmış bir iftiradır. Suyuti Hasa'is'in neresinde bu hadis için sahihtir ibaresi kullanmış bize bir göstersin nerede biz de görelim. 281 nolu dipnottaki bu ibarenin yanına yalan da olsa bir sayfa numarası verip gösteremedikleri gibi bunu da asla gösteremezler. Eğer Suyuti'nin mukaddemesinde söylediği kitabı uydurulmuş ve reddedilecek haberlerden arındırdım ifadesine yapışarak kitapta zikrettiği bütün haberlere sahiptir dediği sonucuna çıkmaya yeltenirse bu gülünç olur. Zira Suyuti'nin kendisi kitapta zikrettiği iki münker hadisin arkasından Bunları aktarmayı içim hoş karşılamıyor ama bu işte Hafız İbni Nuhaym'a uydum demektedir. Dikkat ediniz Suyuti kendisi kitapta zikrettiği iki münker hadisin arkasından hemen arkasından diyor ki bunları aktarmayı içim hoş karşılamıyor ama bu işte Hafız İbni Nuhaym'a uydum demekte. Nerede söylemiş bunu? İmam-ı Suyuti, Hasa-i kubrada bunu söylemiş. Ayrıca Suyuti hadisin isnadının zayıf olduğunu şifanın tahricinde açıkça söylemektedir. Dikkat ediniz, ayrıca Suyuti hadisin isnadının zayıf olduğunu şifanın tahricinde açıkça söylemektedir. Hoşafçı Suyuti'nin hadisin şahit ve mutabilerle sahihli gayrihi olduğu kanaatine vardığını 282 nolu dipnotta mefahim talikine ihale etmiştir. Suyuti bu, kanaati, bu kanaatini Alevi i Maliki'nin mefahim adlı kitabına yaptığı talikte belirtmediğine göre bu talikin sahibi her kim ise bu bahsedilen kanaatin nerede geçtiğini söylememiş olacak ki hoşafçı da talikin sahibinin kanaatini suyutinin iddia edilen kanaatine kaynak olarak aktarmakla yetinmiş. Dikkat ediniz. Ve sayfa 195'te hoşafçı diyor ki zürkani subuki suyuti ve Kevseri gibi birçok hadis hafızı ve muhaddisin şehadeti ile hakimin haklı Zehebi'nin ise haksız olduğu ortaya çıkıyor. Dikkat ediniz, Allah'ın izniyle deminden beri naklettiklerimizde haklıyı ve haksızı dinleyiciler görmekteler. Ve şu sözüne de dikkat edin Hoşafçı'nın, sayfa 195'te diyor ki, Zürkani, Subki, Suyuti ve Kevseri gibi birçok hadis hafızı ve muhaddisin şehadeti ile hakimin haklı, Zehebi'nin ise haksız olduğu ortaya çıkıyor. Ha, yani diyor ki biz işte bunlara da dayanarak Zürkaniye, Subkiye, Suyutiye ve Kevseriye şunu anlıyoruz ve birçok hadis hafızı ve muhaddisin şehadetine dayanarak hakimin haklı olduğunu Zehebi'nin de haksız olduğunu görmekteyiz, diyor Hoşafçı. Hoşafçı, Zürkani üzerine koyduğu 283 numarasıyla aynı nolu dipnotta diyor ki, Şerhul mevâhib sahihtir dedi. Bu da Hoşafçı'nın yalan ve iftiralarının bir diğeridir. Bu dipnotta da yalan da olsa bir sayfa numarası gösteremediği gibi Zürkani'nin hadise nerede sahihtir dediğini gösteremez. Dikkat ediniz. Zürkani'nin üzerine bir dipnot koyuyor 283 numarasıyla ve aynı dipnotta diyor ki Şerhülmevâhib sahihtir dedi. Ancak yalan da olsa Zürkani'nin hadise nerede sahihtir dediğini gösteremez aynı cümlede iki kere zikrettiği zurkan'inin şerhul mevahibte bu hadis ravisinin zayıflığıyla beraber bir de gariptir sözüyle neye şehadet ettiğini az önce gösterdik dikkat ediniz şerhul mevahibte Zürkaninin zikrettiği bir söz var o da şu bu hadis ravisinin zayıflığıyla beraber bir de gariptir. Neye şehadet ettiğini yani bu sözün neye şehadet ettiğini az önce biz ifade ettik. Nasıl olur da Zürkani'nin bunu buna sahih dediğini söyleyebilmekteler. Doğrusu akıllara durgunluk verecek bir yöntem takip etmektener. Subki'nin de aslında müstakil bir şehadetinin olmadığını hadisi hakime itimat ederek yani onu taklit ederek sahihlediğini kendisinin söylediğini de ifade ettik. Yani demin Subki kendi iştihadiyle, kendi araştırmasıyla yani elindeki delillere dayanarak hadisi sahih olduğunu söylememiş ne yapmış? Hakime itimat ederek, onu taklit ederek sahih olduğunu söylemiştir. Kastallani'nin ise konuyla alakalı direkt bir şehadeti olmadığı halde, Beyhaki'nin isnadın zayıf olduğuna yönelik şehadetini aktardığını beyan ettik. Suyuti'nin de isnadın zayıf olduğunu söyleyerek, neye şehadet ettiğini ortaya koyduk. Yani, Hoşafçı ismi geçen bu kişilere, aksi yönde şehadetleri sabit olduğu halde dikkat ediniz hoşafçı ismi geçen bu kişilere aksi yönde şehadetleri sabit olduğu halde hadisin sahih olduğuna şahitlik, etli, şahitlik ettiklerini söyleyerek açıkça iftira etmekte ve okuyucuyu kandırmaya çalışmaktadır gerçekten arkadaşlar yani hoşafçı Hadisin aleyhine söz söylemiş, yani görüş beyan etmiş, zayıf olduğunu, uydurma olduğunu söylemiş kimselerin, yani bu kimseler bunu söylediği halde, söylediği halde, aksine söz söyledikleri halde, e, hoşafçı onların e, bu hadisin sahih olduğuna şahitlik ettiklerini söyleyerek onlara iftira etmektedir. Bari ismi geçmeyen kişilere dayandırsaydı bari efendime söyleyeyim yani iftira edecekse bununla ilgili söz söylememiş kimseler kimselere iftira etseydi şahitlik etmemiş kimselere iftira etseydi ancak ne yapmakta aksi söz söyleyenleri yani Hoşafçı'nın aleyhine olacak şekilde söz söyleyenleri zayıflığı ve uydurma olduğuyla ilgili şahitlik edenleri edenlere iftira ederek demektedir ki onlar bu hadisin sahih olduğunu söylemişlerdir diyerek iftira etmekte ve okuyucuyu aldatmaya çalışmaktadır. Kevseriye gelince, yani niçin bu isimlerin üzerinde gidiyoruz tek tek? Çünkü, Demin kendisi hoşapçı diyordu ki kitabında Zürkani, Subki, Suyuti ve Kevseri gibi birçok hadis hafızı. İşte biz Zürkani'den başladık. Sufkinin net söylediğini Suyuti'nin ne yaptığını söyledik. Şimdi de Kevseri'ye gelince Kevseri'ye gelince mezhebine ve meşrebine uymadığı için, dikkat ediniz. Kevseri'nin mezhebine ve meşrebine uymadığı için ümmetin kabulle telakki ettiği Buhari ve Müslümin ittifak ettiği hadisleri zayıflayıp dikkat ediniz niçin? mezhebine ve meşrebine uymadığı için ümmetin kabulle telakki ettiği Buhari ve Müslümin ittifak ettiği hadisleri zayıflayıp hafızların uydurma olduğuna ittifak ettiği Ebu Hanife ümmetimin siracıdır. Mevzu hadisini takviye etmeye çalışan imamlara ve hadis hafızlarına pervasızca dayan edip, İmamı Malik ve İmamı Şafii'nin nesebine dil uzatan İmam Ahmed'in fakih olmadığını ima eden İbrehe bir şey İbni Huzeyme'ye Osman bin Said Eddalimi'ye ağza alınmayacak sözlerle hakaret eden ümmetin icmasına muhalefet edip sahabeyi cerh tadil konusu yapmaya kalkarak Enes bin Malik'in hafızasına söz söyleyen Abdullah İbni Abbas'ı takiye yapmakla itham eden Hafız İbni Hacer'e zina iftirası, Hatip el diye oğlancık töhmeti atmaya yeltenen ve daha nicelerine dil uzatıp tayan eden Kevseri'nin ise bizce ve imam ve alimlerine gıyreti olan herkesçe şahitliği zaten makbul değildir. Niçin? Az önce kimliğini, tavrını, şahsiyetini ifade ettik Kevserinin ve az önce onun bunları ifade ettiğiyle ilgili deliller Ahmed Humarinin beyanı telbisil mufteriye bakılırsa yine Ahmed Humarinin e, yine mualliminde de geçmekte böylelikle aslında Kevseri'nin deminden beri efendim e, müştehid diye yansıttığı Kevseri'nin muhaddis diye yansıttığı Kevseri'nin ilim ehli diye yansıttığı Kevseri'nin işte kabahatlerini demin sizlerle paylaştık bunun da bunun e, da şahitliği zaten ilim ehli tarafından makbul değildir. Hoşafçının saydığı isimlerden onun iddia ettiği şeye şahitlik edenler sadece Subki ve Kevseridir. Deminden beri isimleri geçen onun iddia ettiği şeye yani sahih olduğunu iddia ediyor. Burada ismi geçenler Subki'dir ve Kevseridir. Kevserinin hali Kevserinin hali zaten bellidir. Subki ise bu şehadeti kendiliğinden değil, hakime itimat ederek yapmaktadır. Dolayısıyla diğerleri hadisin zaten zayıf olduğunu söylemişlerdi. Ee, kimisi uydurma olduğunu söylemişlerdi. Geriye iki isim kalıyor. Kevserinin şahitliği ve bu konudaki cehaleti ortada iken, geriye bir tek subki kalıyor. Subki de zaten kendisi de beyan etmektedir ki hakime itimat ederek hakime dayandırarak hadis zayıf sahip olduğunu söylemektedir. Yeri gelmişken Subki'nin itimat ettiği hakimin düştüğü çelişkili durumdan bahsetmek faydalı olacaktır. O zaman Subki hakime itimat etmiş o zaman bakacağız hakim bunu neye dayandırmış veya nasıl bir metot takip etmiştir nasıl bir yol izlemiştir e, böylesi zayıf uydurma ve münker olan bir hadisi hakim nasıl olur da tasfih etmiştir o zaman buna bakmak gerekir burada da hakimin düştüğü çelişkili durumdan bahsetmek e, faydalı olacaktır. Bu isnad için sahihtir diyen hakimin dikkat edin bu isnad için sahihtir diyen hakimin bunu zehmen veya hatayla yaptığı apaçık ortadadır. Dikkat ediniz. Bu isnad için, hakim diyor ki sahihtir. Ancak öyle anlaşılıyor ki, bunu zehmen veya hatayla yapmıştır. Abdurrahman bin Zeyd bin Essem'in, içinde bulunduğu isnada, sahih hükmünü veren hakim, onu duafada zikretmekte, ve kitapta ismini zikrettiği kimseler hakkında, şöyle söylemektedir dikkat ediniz yani e, demin ki o Adem Aleyhisselam'ın ile ilgili isnat'ta Abdurrahman Bin Zeyt'in ismi var ve hakim de onunla ilgili sahih olduğunu söylüyor buna rağmen duhafada Abdurrahman Bin Zeyd Bin Eslem'in zayıf olduğunu söylemekte veyahut onu orada zikretmektedir. Ve kitapta ismini zikrettiği kimseler hakkında şöyle söylemektedir. Duafa da ismi geçen kimselerin e, kimselerle ilgili şöyle demektedir hakim. İsimlerini size takdim ettiğim bu kimseler. Dikkat ediniz. Bu isimlerin içerisinde kim var bir de? İşte deminki e, isim Abdurrahman bin Zeyd bin Esrem var diyor ki, hakim bu zayıf kimselerin ismini duhafada zikrediyor ve onlarla ilgili diyor ki, isimlerini size takdim ettiğim bu kimseler benim açımdan cerh edildikleri ortaya çıkan kimselerdir. Yani yaralanan kimselerdir. Yani zayıf kimselerdir. Cerh ancak beyine ile sabit olur. Cerh ancak beyine ile sabit olur. Benden isteyenlere cerh edildiklerini açıklayacağım açıklayacağım kimseler bunlardır. Ben cerhin taklide istinaden olmasını helal görmüyorum. Bu ilmin talebesine tavsiyem isimlerini saydığım bu kimselerin hiçbirisinden hadis yazmamalarıdır dikkat ediniz diyor ki cerh diyor ile olur yani bir kişi cerh edilmişse cerh edilmişse bunun için beyine gerekir cerh etmek taklitle olmaz ey yani falan kişi birini cerh etmişse siz onu takliden cerh yapmayınız bu ancak ile olur Ve ben cerhin taklide istinaden olmasını helal görmüyorum demekte. Bu ilmin talebesine tavsiyem diyor. Bu ilmin talebesine tavsiyem. İsimlerini saydığım ki bu isimler arasında Abdurrahman bin Zeyd bin Esrem var dikkat ediniz. İsimlerini saydığım bu kimselerin hiçbirisinden hadis yazmamalarıdır. Cerh bu kimselerle ilgili bu cerh bu kimselerle ilgili efendim hiçbirinden hadis yazmamalarını tavsiye ediyorum. Zira onların hadislerini rivayet eden Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın kim yalan olduğunu gördüğü halde bir hadis aktarırsa o da yalancının diğeridir. İki yalancının birisidir. Sözüne dahil olur demektedir. Nerede söylüyor bunu? Ee, hakimin bu sözü, duafa da demiştik, bu şekilde söylüyor. İbni Hadi e, Sarı'mul, Sarımül Münkü isimli eserde yani diyor ki ben isteyene diyor yani diyor cerh etmek diyor cerh etmek taklid olmaz beyine ile olur ben de diyor bir takım kişilerin isimlerini diyor duhafada zikrettim ve onları cerh ettim isteyene de beyine gösteririm ancak buna rağmen şunu söylüyorum ismini zikrettiğim bu kimselerden hadis alınmaz Niçin? Çünkü diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kim yalan olduğunu gördüğü halde bir hadis aktarırsa o da yalancının diğeridir. İki yalancıdan birisidir. Siz diyor bu hadisin muhatabı olmak istemiyorsanız ismini saydığım bu kimselerden hadis almayınız veyahut onları cerh ettim. Yani onların ee, onların e, cerh ederek onla, onların zayıf olduğunu ifade ediyor. Yani hakimin haklarında bu sözü söylediği ravilerden bir tanesi de bu kitapta ismini zikrettiği Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'dir. Ancak bunu söylediği halde hakim ne yapmış? Ne yapmış? Hakim biliyorsunuz e, Subki hakimi takliden hakimi takliden çünkü hakim onun e, sahih olduğunu söylemişti. Az önce geçen Adem Aleyhisselam'ın tevessülü ile ilgili hadis hem e, bu isim yani bunlardan hadis almayınız diyor. Abdurrahman bin Zeyd bin Esrem'in hem hadis almayınız diyor onunla, e, ondan hem de hem de eee onu duhafada zikrettiği halde bir bakıyorsunuz ki kendisi hataen en yanılarak biz demin ifade ettik dedik ki ya vehmen ya da e, e, sehven böyle bir şeyin olduğunu ifade ettik bizzat bu saydığı isimler arasında da Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem vardır hakim onu medhalde de zikretmekte ve hakkında şöyle söylemektedir dikkat ediniz medhalde yine onu zikretmiş kimi Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'i zikretmiş hakim ve onunla ilgili şunları söylemektedir. Babasından uydurma hadisler rivayet etmiştir. Bu ilmin ehlinden dikkat edenler için bunun sorumlusunun o olduğu gizli bir şey değildir demekte. Nerede? Hakim bunu methalde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 bunun öncesinde şunları söylemektedir. Yani bu sözden önce şunları söylemekte hakim. Allah'ın yardımı ve tevfikiyle cerh edildikleri konusunda imamlardan hiçbirini taklit etmeden kendi iştahadıma göre cerhe müstehak oldukları ortaya çıkmış cerha, cerhe müstehak oldukları ortaya çıkmış ve cerh edilmiş bir topluluğun isimlerini beyan ediyorum. Ve bunların hadislerinin rivayet edilmesinin ancak halinin beyan edilmesinden sonra olabileceğini söylüyorum. Zira Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam hadisinde şöyle buyurmaktadır. Kim yalan olduğunu gördüğü halde bir hadis aktarırsa o da yalancının diğeridir. İki yalancıdan birisidir. İki yalancıdan birisidir. Bunları ifade ettikten sonra içinde Abdurrahman bin Zeyd bin Esrem'in olduğu isnada sahihtir diyen hakimin düştüğü apaçık tenakus ortadadır. Dikkat ediniz yani bizzat kendisinin hadisi dayandırdığı ravi'yi cerh etmiş ve ondan hadis alınmayacağını ifade ettiği halde efendim bir başka eserinde ondan ee, aldığı hadise sahi demiş ancak burada düştüğü tenakus at açık ortadadır. Biz de diyoruz ki hatadan kim beri olmuş ki? Yani kim masumdur? Kim efendim hatasızdır? Esas şaşılacak şey esas şaşılacak şey hakimin hata yapması değil onun bu açık ifadelerini gördükten sonra hoşafçı ve benzerlerinin iki yalancıdan biri olma gayretleridir. Musibetin büyüğü hata etmek değil, hatayı göre göre, göre kör taklide devam etmektir. Musibetin büyüğü hata etmek değil, hatayı göre göre kör taklide devam etmektir. Peki hakim Allah ona rahmet etsin böyle açık bir hataya nasıl düşmüştür? Heva sahipleri değilse de ilim sahipleri bunu şu şekilde izah etmektedirler. Hakim müstedireki yazmaya ömrünün sonunda 72 yaşını doldurduktan sonra başlamıştır. Dikkat ediniz, demin söyledik, duafada dedik onu, efendime söyleyeyim, duafada onu zayıflar arasında saymış, yine medhalde onun halini zikretmiş ve demiş ki, ben bir beyineye dayanarak yaptığım içtihatlarla onları cerh ediyorum diyen hakim, Müstedrekinde Adem Aleyhisselam'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la tevessülünü ise e, bu raviye Abdurrahman Bin Zeyd Bin Eslem mi kendisi cerhettiği halde sahih demiştir. Peki bunu nasıl yapmıştır? İlim ehli bunu şu şekilde izah ediyor. Diyorlar ki hakim, müstedrek'i yazmaya ömrünün sonunda 72 yaşını doldurduktan sonra başlamıştır. <gülüyor> İbni Hacer Rahim Allah diyor ki, bazıları onun ömrünün sonlarında hafızasının değişikliğe uğrayıp kendisinde gafletin hasıl olduğunu zikretmektedir. Dikkat ediniz İbn-i Hacer Rahimullah diyor ki onun, bazıları onun ömrünün sonlarında hafızasının değişikliğe uğrayıp kendisinde gafletin hasıl olduğunu zikretmektedir. Duafa kitabında zikredip kendilerinden rivayetin terk edilmesinin gerekli olduğunu söylediği, kendileriyle ihticaj edilmesini menettiği bir sürü raviyi, sonra müstedrekinde tahric edip hadislerini sahih görmesi buna bir delildir demektedirler. Yani diyorlar ki duhafada zayıf saydığı kimseleri, onların delilleriyle ihticaj edilemeyeceğini söylediği kimseleri daha sonra yani öm ahir ömründe yazmış olduğu müstedrekinde onlarla kendisi bizzat ihticaç yapması onun aslında ömrünün sonlarında hafızasının bir değişikliğe uğradığı tabiri caizse e, bir bunama yani bunaklık içerisinde olduğu görülmektedir. Bunu da zaten bizzat ile ilgili düştüğü çelişkide görebiliriz. Buna bir örnek verecek olursak. Hakim Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'in hadisini Müstedrek'te tahriş etmektedir. Yani az önce söylediğimiz hadis. Oysa onu Duhafada da zikretmekte ve hakkında şöyle demektedir: Babasından uydurma hadisler rivayet etmiştir. Kim? Kim için? Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem için. Yani aynı kişiyle ilgili dikkat ediniz. Aynı kişiyle ilgili Müstedrek'te Tahrice diyor sahih olduğunu söylüyor. Duhafa'da da diyor ki babasından uydurma hadisler rivayet etmiştir. Bu ilmin ehlinden dikkat edenler için bunun sorumlusunun o olduğu gizli bir şey değildir demekte. Onun bu sözü aynı şekilde i̇bn Hacer'in nisanında da geçmektedir. Sahabi diyor ki denilmiştir ki bunun sebebi müstedreki ömrünün sonlarında tasnif etmiş olmasıdır kendisinde hafıza değişikliği ve gaflet hasıl olmuştur. Veya kitabını temize çekip düzenleme fırsatı bulamamıştır. Hakimin ravi hakkındaki sözleri ve alimlerin bu açıklamalarından sonra hakim sahih demiştir diyerek bu rivayete tutunmaya çalışanların halini beyan etmeden bu rivayeti aktaranların ve bu rivayet üzerine din bina etmeye kalkışanların din bina etmeye kalkışanların hangi sıfata sahip olmaya gayret ettikleri hatasına yapıştıkları hakimin onları hangi sıfata layık gördüğü ortadadır. Dolayısıyla burada hataya, hatayı yapan değil o hatada ısrar edenlerin bizzat yani hakimin Efendim buna sahih dediğini gören, subtinin buna sahih dediğini gören kimselerin özellikle başka bir yerde aleyhlerine de delil gördüklerinde efendim üzerini örttüklerini, görmezden geldiklerini madem bize, bize hakimden nakil yapıyorsunuz, niçin aynı şahısla ilgili Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'le ilgili duafada onunla ilgili hakimin söylediklerini etmiyorsunuz? Niçin hakimin medhalde onunla ilgili yani bu eserde söylediklerini nakletmiyorsunuz? Siz işinize geleni alıyorsunuz, işinize gelmeyeni terk ediyorsunuz öyle mi? Bunu demekten başka bir şey diyemiyoruz. İnşallah ben biraz ara vereceğim. Ara verdikten sonra e, derse kaldığım yerden devam edeceğim inşallah. Çünkü bu biliyorsunuz. Ee, açtığım konuyu bitirme gayreti gösteriyorum Yani en azından bunu e, bitirip <gülüyor> En azından bu bölümü Adem aleyhisselamın Tevessülü diye gösterilen sözde Tekrar hatırlatalım Sözde Allah Resulü pardon Adem aleyhisselam e, Cennette ağacın meyvesinden yiyip hata işlediğinde Dedi ki ya Rabbi beni dedi Muhammed'in e, Hatırı için affet aleyhisselatü vesselam Allah Subhanahu ve Teala dedi ki sen Muhammed'i nereden tanıyorsun? Çünkü Adem Aleyhisselam insanlığın ilkidir yani ilk insandır. O dedi ki ya Rabbi sen bana ruhundan üflediğinde ben gözlerimi açtım baktım ki cennetin üzerinde La İlahe illallah Muhammed Resulullah yazıyor. İsminin yanına ismini zikrettiğin bir kimse oldukça kıymetli olsa gerek ben de onun hürmetine diyerek böyle bir e, deminden beri isimlerini saydığımız efendime söyleyeyim e, he, biz de zaten onu anlatıyoruz kardeş bunun zayıf olduğunu anlatıyoruz biz bunu yalnız bunun zayıf olduğunu orada yazıldığı gibi yani zayıftır demiyoruz bizzat bunun ravilerinin e, kim olduğunu, durumlarını ifade ediyoruz onların cerh edildiğini e, ilim elimizin onlarla ilgini ne söylediğini veyahut Aliho Şafçı denilen şahsın Selefilere verdiği diye de e, bu şahsın delil diye getirdiği şeylere cevap veriyoruz. İnşallah böylelikle herkes kendi seviyesine göre, kendi seviyesine göre nasibini alacaktır. Az önce ifade ettim. Benim elimde yine bir eser var. E, benim elimde bir eser var. Hı, Hıdır Yurt isminde birisi. İnanın bu kitabı okuyunuz. Şüphe bile etmezsiniz. Dersiniz ki bu gerçekten sahih bir haber. Öyle... Maalesef e, aldatma yoluna gidiyorlar. Allah'a sığınıyoruz bu halden. E, i̇nşallah ben burada sözümü noktalıyorum. 10 dakika sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Ve hâdihi Allahu a'lem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve Ali Muhammed. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estagfiruka ve etubu ileyk.